Bir insan o hadisin Hazreti Peygamber tarafından söylenmediğini mi iddia ediyor, yoksa o hadisi mi inkar ediyor, hadisin e, olmamasını mı istiyor? Yani kullanışlı değil mi o hadis ona göre? O problem var. Bu e, insanlarda genelde e, bu hadisi nasıl anlarımdan öte, ünlem işareti, e, nasıl reddederim? Nasıl bunu kullanırım? Bir harika şey. bir şey söylüyor. ya. Evet. Bunu e, tedavide nasıl kaldırabilirim anlayışı e, geçiyor. Bunu önce izah etmemiz gerekmiyor mu? Önce bunu anlayışı kaldırıp yani samimi bir şekilde eğer bir şey anlamak istiyorsak e, ancak bu şekilde anlamamız gerekmiyor mu? Ağzın bağlıysın kardeşim. Şimdi bir kısım kardeşlerimizin hakikaten sen dediğin gibi bir yaklaşım var. Nedir biliyor musun? Buhari'yi alıyor hocam önüne kardeşim. Ben bu kitabı nasıl reddederim? Yaklaşım bu. Ben bunu acaba nasıl yok sayarım? At gözlüktü mutassıp, kör. Bu şekilde bakmak ile ya bu İmam Buhari dediğimiz insan dile getirmiştik daha önce hayatını 40 yılını hocam zehir etmiş kendisini 40 yılı dört saniyede atıyor <gülüyor> hocam 40 yılını 40 yılını biz acaba hangimiz arkadaşlar maddi bir karşılık beklemek sizin altı ayımızı ben 40 yıl demiyorum altı ayımızı Allah için feda ettik ya bir düşünün aziz seyirciler ya insan oturduğu zaman en azından bir saygı duyar ya Kitabı alıyorsun önüne şunu demen lazım bu İmam Buhari bu zat Allah ondan razı olsun. Bir konferansa bedava gitmiyor. Heh. Konferanslara paralı giden hocalar da var dediğiniz gibi. Veya konuşmacılar. Belki de haklarıdır. Bir şey demiyorum. Emek verdiği için. Ama bir İmam Buhari'ye bakıyorsun. Adam 40 yıl hocam bu iş için kendisini feda etmiş. Geçen söyledik. Bir tane yolculuğu kaç kilometre tutuyordu? Heh? 14, 14 bin. bin. Sadece aziz seyirciler bir yolculuğunun sadece bir tek yolculuğunun hadis toplanmak için 14.000 kilometre yaptığını söyledik on bin kilometre ne olduğunu biliyor musunuz? 14 bin kilometre. Bu ne demektir ya? Sen şimdi bu kitabı alıyorsun. Karşına koyuyorsun. Senin bir kere bir Müslüman olarak bu kitaba yaklaşımın nasıl olması lazım? Allah razı olsun. Rahmetli İmam Buhari, büyük bir çaba sarf etmiş. Peygamber aleyhisselama da zaman olarak benden daha yakın. 256. Yararlanmış 256'dır vefatı. Kendisinden yararlanmış olduğu hocalar, onlar daha yakın elbette ki. Peygamber aleyhisselam zamanından yakın olan bir insan bu insan ve diğerleri sadece o değil. Ahmet bin Hanbel veya ne bileyim İmam Malik. Bu insanlar bir çaba sarf etmişler ya. Yani bu adamlar rahmetli hepsi. Bu adamlar peygamber Aleyhisselam'ın mirasını bize aktarmak için bir çaba içerisine girmişler. Ya ne yapmışlar acaba ya? Ortaya ne koymuşlar? Ben en azından bunu bir anlamak için, anlamak için bir bakayım dersin. Ama senin yaklaşımın az kardeşim olumsuz olduğu zaman, olumsuz olduğu zaman ben buradan nasıl olumsuz bir şeyler çıkar, çıkarabilirim. Ben bunu nasıl reddedebilirim yaklaşımıyla gidersen, bakın bizim esasında ne kadar yanlış bir şeye gittiğimizin göstergesidir. Bakın Tevrat ve İncil'de, Tevrat ve İncil'de o kadar tarifatlar, tenakuzlar var. Bu bütün dünyanın kabul etmiş olduğu bir şeydir az seyirciler. Kendileri bir tek şey yapamıyor. Ama buna rağmen, buna rağmen, İncil'in ve Tevrat'ın, İncil'in ve Tevrat'ın baş tacı yapıldığını ve bir Müslüman onlardan bu işin propagandasını yapan, bakın kendi dinlerini, Hristiyanlığın propagandasını özellikle yapanlar, bunlardan bir İncil istediğiniz zaman ertesi gün adresinize bedava bir İncil gönderiyorlar. Hocam zaten böyle bir şey de var, misyonerlik dediğimiz. E? internette tamam. reklamla karşınıza çıkarıyorlar. Heh, sen orada bir şey yazıyorsun, doğru. Hemen karşına çıkıyor. Ama biz burada şunu sormamız lazım ya. Biz o kadar çelişkiler yumağı içermesine rağmen bu insanlar kendi kitaplarını, muharef olan kitaplarını bize ulaşsın, biz okuyalım diye sürekli 2-3 yılda bir de tercümelerini yeniliyorlar, güncelliyorlar, güncel dile dile uygun hale getiriyorlar. Bu kadar büyük bir çaba içerisine giriyorlar. Sen Peygamber Aleyhisselam'ın mirasını İslam dairesinin içerisine atmak için en azından insan bunlara bakıp bir ibret alır ya. Biz Hocam, ne yaptık dememiz. Biz ne yaptık dememiz gerek.